Esselamu Aleyküm. Tekrar. Evet. Sevgili Kadişe'im. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bildiğiniz gibi her zaman Yevzu Besmele ile başlamak lazım. Genellikle e, cuma günleri e, okunmasında duaların büyük tesir gücü vardır. Bu açıdan da bir açıdan Cuma günü ya da gecesi okunmasını fayda olan bir dua okuyacağız. Bu dua <gülüyor> Cuma gecesi ne ait bir dua ama bugün tabi biz fırsat bugün bulduğumuz için bugün okuyoruz. Size tavsiyemiz Cuma gecesi. Tevhid'e kalktıktan sonra okunmasına fayda olan bir dua okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Evet, bu ayet-i Aynı zamanda bunu her istediğin zaman okuyabilirsin. Çok e, acil e, durumlarda okunması tavsiye edilen e, Kur'an-ı Kerim'de ayetten e, alınmış bir duadır. Allahümme inni euzü bike <Sessizlik> minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel acizi vel kesel ve euzü bike minel ucubni vel buhli ve euzü bike min galebeti deyni ve kahri ricali. Evet bu da hadis-i şeriflerden mülhem bir duadır. Bunlar hadis-i şerifte dua olarak geçer. Üç defa okumamız lazımmış. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi أعوذ بك من أمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إني أعوذ بك من الهم والعزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال Bismillahirrahmanirrahim Rabbi rahman l-Raheem. Rabbı auzubik min mezatı şeyatın ve auzubik Rabbı ey yehdurun. Allah menny auzubik min al-ham ve al ve auzubik min al-gezme ve al-kesel ve auzubik min al-jubne ve al-buxun ve auzubik min qademeti dini ve zahireceğal Allah'ım şeytanın vesvesesinden ve etrafımda benim görmediğim diğer varlıkların beni etkisi altına almaktan sana sınırım. Allah'ım düşünceden, hüzünden, kederden, azze düşmekten, tembellikten sana sınırım. Allah'ım korkmaktan, cimrilikten sana sınırım borcun altına girip de inilemekten ve düşmanın kahrından sana sığınır. Güzel dua değil mi sevgili kardeşlerim? Allahümme inni eûzübike minel fakr vel aile ve eûzübike min kül beliyyetin Allahümme inni eûzübike minel fakr illa ileyk ve min züllü illa lenk وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ وَأَوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَقُولَ زُورًا وَأَغْشَى فُجُورًا أَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا وَأَوْذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْعَدَاءِ وَأُضَالِ الدَّا وَخَيْبَةٍ ve fecatin evet burada duan manası itibariyle de anlamaya çalışalım Allahım sıkıntı ailevi sıkıntı ve fakirlikten sana sığınırım Ya Rabbi yine her türlü beladan sana sığınırım Allahım ancak sana muhtaç olayım. Senden başkasına beni muhtaç eyleme. Ancak senin yanında zilil olayım. Diğer insanların yanında beni zelil etme. <gülüyor> Ancak senden korkayım. Diğer insanlardan korkumu benden al. Allah'ım kötü söz söylemekten sana sığınırım. Günah işlemekten sana sığınıyorum. Ve aldanmaktan sana sığınıyorum. Ya Rabbi düşmana yenik düşmek ve sıkıntılara, hastalıklara, ümitsizliğe düşmekten, nimetin gitmesinden sana sığınıyorum. Verdiğin güzel bin bir türlü nimetler var, bunların gitmesinden sana sığınıyorum diye bir güzel duaydı. Allahım, eyni azbik min şerr el xalq ve ham mizur ve ham el rezek ve şu el xalq. Allahım, eyni azbik min el atab ve el nasab ve azbik min rasay el sefer ve şu el kalb. Allahım, eyni azbik min el zeyr ve el ve auzu bike min el minha Evet bu dua da diyor üç defa okuyun çok bereketli bir dua. Manası neymiş? Ya Rabbi yarattıkların şerrinden sana sığınırım. Rızıkların düşüncesinden rızık kazanma düşünmesi ve kötü ahlaktan sana sınırım. Ya Rabbi, Makam mevki ve buna benzer durumlarda efendim söz sahibi olduğun zamanlarda e, onun getirdiği belalardan sana sınırım. Ya Rabbi, yolan yolun yola çıktığımızda yolun eziyetinden ve kötü ahlaka, ahlakımızın dönmesinden sana sınırım ayak kaymasından kalp kaymasından göz kaymasından sana sınarım. Kana sizler düşmekten sana sınarım. Fitneye düşmekten sana sınarım. Görünen görünmeyen, aşkar ve gizli bütün fitnelerden sana sınarım. Allah'ım. Amin. Evunzi bikenni ma tin la hitamati min şer ma Euzü bikelimatillahit tamma min şerri ma halak Euzü bikelimatillahit tamma min şerri ma Ya Rabbi bütün yaratıkların şerrinden tam olan bütün kelimelerine sığınıyorum Allah'ın bir sürü sırlı kelimeler var isimler var onlara sığınıyor esmasının Allahümme inni euzu bike min en azlima, eu zuleme, ev abhi, ev yubha aleyhi, ev atagha, ev yutuva aleyhi. Allahümme inni euzu bike min al-şekki ve şirki, al ve al ve al-zulmi ve al-cevri minni ve aleyhi. Allahümme caalli min fi iyaz ve harzi asinin min cemii halgik Hatta tübelli gani eceli muafa Min kül beliyetin fi dini ve dünyaya Ve bedeni ve ve evladi ve ihwani ve sahabi ve ahbai Ahbabi, ya Rabbi alimin. Allah'ın şirke düşmekten, şirke düşmekten, aşkara, gizli, hangisi olursa olsun, zulme etmekten, zulme uğramaktan. Ya Rabbi, bizleri koru ve sana sığınıyoruz. Her türlü dinimizdeki. Belaya düşmekten, fitneye düşmekten, dünyamızdaki yine bela ve fitnelerden, bedenimizdeki, ailemizdeki, arkadaşlarımızdaki, sevdiklerimiz, anne baba ahirete irtar etmiş cümlesinin üzerindeki bu sıkıntılar gider Allah. Allahümme inni eselüke li <Sessizlik> ve lehum min külle khayrin sâleke minü muammedun Verasunuksan Allahu Aleyhi ve Sellem. Allah bana ve o sevdiklerime, evlatlarıma, çolu çocuk ailelerime, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ki o senin resulündür, sana selam olsun, o senin peygamberindir. Onun istediği hayırlı duaları ben de istiyorum. <gülüyor> Çok özet değil mi? Çok sırlı bir kelime bu. Yani çok özet hafiften diyorsun. O ne istediyse ben de aynısını istiyorum. Biraz da haddini aşmak gibi olmasa hep böyle yapmak isterim. Rabbena atina fid dünyaha seneten ve fil ahirete asene ve kına Rabbana la tuzigha kulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu Allahümme ceal eftana salavatke ebeda ve enma berkatke sermeda ve eska fadlan vadeda. Ala eşrefil halaiqil insaniyeti ve mecmail hakaikil imaniye ve tuğlit tecelliyatil isaniyeti ve mehbitil esraril ve vasinta taqdinnabiyin ma muqaddimi jayshil mursalin wa qaidak min al anbiya al mukarramin aftani al Aminil liva ile zil ala ve Malik, zimmetil mecdil esna şahidi esrar ile zel ve müşahiden varin sevabı kıl vel ve tercümanı lisanı gıdeme ve nba'il ilme vel hilme velikem. Özür Ve tercüman-i lisan-i ve menbe-i l-ilm-i vel-hilm-i vel vel, -cudil vel Ve insan-i i vücud ulvi ve s Ruhu cesedil kevleyin ya Resulallah. Ruhu cesedil kevleyin ya Habiballah ruhu jensin el ya rasul rabbil alamin wayna hayati darayn ya rasul allah wayna hayati darayn ya habib allah wayna hayati darayn ya rasul rabbil alamin El müçakıgın bir alar muça bölüm bu diyeti evel müça hale göbe ahlakın baka atiniz defaiye El haliyle azam evel hab bir rekrem Sen yedi Muhammedib ne Kullama zekere kezakirun ve gafarna zikrihimul gafirun. Allahumme salli ve selm ve barik ala Muhammedin şeceratin aslün nuraniyyah ve lemati'l gabzati'r rahmaniyyah ve fezdanel khaliqatil insaniyyah ve eşrefes suretil cismaniyyah ve madeni elsrarı rabbaniye ve hazain elulum il sıfaiye sahib el gabsat ve el behjet seniye ve el rütbe el aliye men el derajet el nabiyon taht minhu ve el biley ve salli ve selleme barik aleyhi ve ala alihi ve sahibi adede men khalaqate ve razaqte ve men tevahyeyte. İlâ yevmin teb'asun ve sellim teslimen kethîran velhamdülillâhi rabbil alamin. Evet buraya kadar hem Abdülkadir Gülast'an hem Hazreti Ali Efendimiz'in hem de diğer bütün sahabeden Resulullah'a kadar uzanan, güzel bir silsile de devam eden dualar, dua örnekleridir. Bu örneklerde büyük e, manen, madden fayda var. Bazen göz ağrılarına, göz ağrısı olanlara bu duayı okumakta fayda var. Bazen de vücudunda siyatik hastalık olanlara, efendim bu duayı okumakta fayda var sevgili kardeşlerim. Bu uzuyor. Daha e, bu kitap yine Muhittin Arabi Hazretleri'nin, ee, dua mecmuasından size aktardım ama onun içerisinde bir kısmı vardı ki yine Sayyidimizdiklerin de duaları arasında olan kadrilerin günlük evradı diye bildiğimiz evrat şeklidir, dua şeklidir. Onu zaten aa, bilenler biliyor. Şimdiki okuyacağımız bir dua daha var ama bunu da hepsini belki bugün okuyamayız. Şöyle hafiften bir hatırlatmış olalım. Bu da çok değerli bir dua. Bu dua Hizbü Teveccüh Vaktes Seher yani seher vakti Allah'a e, yalvarma, münacat duası ve teveccüh duası. Tarikatta bunun adı teveccüh duasıdır. Herhangi birisi hakkında iyi dua etmek isteyince onun başarılı olması, sıkıntı belası için te teveccüh duası derler. Dolayısıyla buna teveccüh duası deniyor. O seher vakti kalktığımızda yine önce Fatiha, İhlas-ı Şerif e, İnna Allah ve Melâike tevü ale nebiyyâ ve lezîn âmenü salli'u aleyhi ve sellimu teslima, duası okuduktan sonra şöyle dua edilir diyor. Bismillahirrahmanirrahim seyyidi seyyidi ya Rabbi ma ekmele mulkuk ve etemme kemaluk hatemte bima bihi ila ma minhu bedet inferatte bimülkil mulki ven gazte min şerki şirk ve enbette menahice subun ve menente bi khatemin rusul ve khada'te lekel emlak. Ve sebbah'tike el-eflak ve şehitten lekel arşu bima şehide bihilfer. Subhaneke la ilahe illa ente, subhaneke la ilahe illa ente, subhaneke la ilahe illa ente. رب الأرباب ومنزل الكتاب أسألك باسمك الذي ملكت به النواصي ونزلت به الصياصي أن تكسوني في هذه الساعة وما بعدها عزة تخطأ له آناغ المتكبرين وتنقاد إليه نفوس الجبارين وَرَدَّ دِينِي بِرِدَاءِ الْهَيْبَةِ وَالْجَلَسِ عَلَى السَّرِيرِ الْعَظِيمِ مُتَوَجِّهًا بِتَاجٍ بَهَاءٍ وَأَدْرِبَ عَلَيَّ سُرَاعِ قَاتِلِ حَفْصٍ وَنُشِرَ عَلَيَّ نِوَاءٌ وَجُبِمَ حِجَابٌ قَاهِرٌ وَصَاحِبْنِي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَارِفِ فَتِنِ نَفْسِي يَا مَنْ بِيَ جَمَلُ كَوْنِ أَرْضِ وَالسَّمَا أُصِمَتْ wa hatat al mulk bi nubub fale kal mejd al arfa wal mulk al ausa la ilaha illa anta msi'ta kun la shay'in rahman rahmatun ilma wa anta ala kull shay'in qadir ve tu azıma teşa, ve tu zilme teşa. Bi adik el xayir, innek alakul şeyin kadir. Tu rijul leyil fil nihar, ve tu rijul fil leyil, ve tu xrijul hayi min el meyt, ve tu xrijul meyt hay. Ve tu azıma teşa, bil gairen sab. Evet, böylece bugün dua bahsimizi bitirmiş oluyoruz. Sevgili kardeşler, buradan şöyle özet halinde ne demiş oldu? Yani teveccüh seher vakti kalkınca Allah'a teveccüh kelimeleri arasında... Nasıl dua edilmesi gerekiyor, mal e, verince anlamına bakınca biraz daha e, anlayabiliriz. Öncelikle gece kalktınız. Gece kalkmak acziyetin ifadesidir. Ve yöneldiğin Allah'a da onun e, bütün sıfatlarını, güzelliklerini anlatmanın tek ve tek fırsatı gecedir. Çünkü gündüz eş, meşgaleler ve sıkıntılardan biz kendimizi kolay kolay kurtularak Tam bir teveccühle Allah'a yönelemeyiz. Madem yöneldik o zaman güzel kelimelerle sevdiğimiz ve e, inandığımız Allah'a yönelmemiz de doğ doğru olur. Bu açıdan ne diyor? Ya Rabbi senin sahip olduğun mülkün ne kadar güzel, ne kadar olduğu, kamil, senin kemalin ne kadar tamam. Sen her şeyi e, açtığın kapıların hepsine kendi mührünü koydun. Ee, ve her vaat ettiğin güzel emniyetli kapılara sen kendin bizi açtın, bana nasip ettin. Ya Rabbi mülkünde sen teksin ee, ve şirk e, ortağı olmayan bir Rab'sin. Sen bütün yolların yolunu açan Rabbim. Sen peygamberlerin sonuncusu. Muhammed Mustafa'ya da da bulundun. Bütün mülk senin emrine ve bütün eflak, yıldızlar, kainat sana tesbih etmekte. Arşın da, ferşin de sana şahit olmuştur. Ferş dediği melekleri, arş da Allah'ın e, manevi, idare mekanizmasının bulunduğu makamın Ya Rabbi Sen kendisinden başkası olmayan biricik Allah'ımsın. Seni tesbih ederim. Seni tesbih ederim. Seni tesbih ederim. Sen ki Rablerin Rabbisin. Sen ki bütün kitapları, peygamberleri, vahiyleri gönderen Allah'ımsın. Senden bütün varlıkların elinde tutan kudretin ve mülkün ile istediklerimi istiyorum. Yani sana bu inançla istediklerimi istiyorum. Sen ki her şeyin elinde tutan, kabzasında tutan, her bütün varlıkların alın saçından yakalayan Allah'ın, her türlü varlıkların gücü senin elindedir. <gülüyor> Bu saatte ve bundan sonraki zamanda e, bana karşı kibirli davrananların boyunlarını ve bana karşı e, zalim mane davrananların nefeslerini ve onlardan gelecek korkulu heybetlerini ve azametinle sana yöneldim, senin behainle, senin heybetinle onlara karşı beni koru. Yani zalim ve kötü insanların zulmüne karşı beni koru diye Allah'a sığınmış ve Allah'tan yardım istemiş oluyoruz. İz ve şeref sancağının altında bizi topla. Kahır perden ile bizi perdene Onlara karşı bizi koru. Nefsinin tanımakla, zatını tanımakla e, bir yakınlık bize ver. Ey yerin ve güğün mülkü kendi elinde olan Allah'ım! Kalplerde senin heybetin büyüktür. Senin ilmin gaybı ihate etmiştir. Mecid ve yüksek makamlar Senindir. Mülkü geniş olan Allah'ım, sen mülkünle rahmetini, rahmetinle de mülkünü kapladın. İlminle her şeyi bilirsin ve kudretinle her şeye kadirsin. Ey mülkün tek sahibi, istediğine veren, istediğinden de alan, istediğini aziz, istediğini de zelil kılan Allah'ım. Bütün hayırlı işler senin elinden olur, senden gelir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar çıkarırsın. Sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü yaratırsın. Sen haysın. Sen rezzak-ı alemsin. İstediğine bol rızık, hesapsız, istediğine de az verirsin. Allah'ım bizim ve ümmeti Muhammed'in hızkını bollaştır. Düşmanlarına karşı onları koru. Bizi ve evlatlarımızı, sevdiklerimizi ve burada dinleyen kardeşlerimizi düşmanlarımıza karşı koru. Salatü selam Efendimiz Muhammed Mustafa onun arkadaşlarına ümmetine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü sevgili kardeşlerim.